Ahkaf Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Amin Hikmeti sınırsız, kudreti sonsuz Allah'tan kitabın indirilişidir bu Gökleri ve yeri ve ikisi arasındakileri hak olarak ve belirlenmiş bir süre için yarattık biz Küfre batanlarsa uyarılmış oldukları şeyden yüz çevirmektedirler De ki Allah dışında yakarmakta olduklarınızı gördünüz mü? Gösterin bana, Yerden neyi yarattılar onlar? Yoksa göklerde bir ortaklıkları mı var? Eğer doğru sözlü kişiler iseniz, Bundan önce bir kitap, Yahut bir bilgi kalıntısı getirin. Kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek birilerine, Allah'ın berisinden yalvarıp durandan daha sapık kim vardır? Ve o yalvardıkları, onların yakarışından habersizdirler. İnsanlar haş edilmek üzere toplandığında, o taptıkları onlara düşman olurlar. Onların ibadetlerini de inkar ederler. Her şeyi ayan beyan gösteren ayetlerimiz onlara okunduğunda, kendilerine gelmiş olan hakkı inkar edenler şöyle derler, açık bir büyüdür bu. Yahut da şöyle diyorlar, uyduruyor onu. De ki, eğer uydursaydım onu, Hiçbir şeye sahip olamazdınız Allah'tan kurtarmak için beni. İçine gömüldüğünüz yaygarayı en iyi bilen odur. Benimle sizin aranızda tanık olarak o yeter. Çok affedici, çok merhametlidir o. De ki ben Resuller içinden bir türedi değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmiyorum. Bana vahyedilenden başkasına da uymam. Ve ben ben. Açıkça uyaran bir elçiden başkası da değilim De ki hiç düşündünüz mü Eğer bu Allah katından ise ve siz onu tanımamışsanız İsrail oğullarından bir tanık da onun benzerine tanıklık edip inandığı halde Siz böbürlenmişseniz haliniz nice olur Allah zalimler topluluğuna kılavuzluk etmez İnkar edenler inananlara şöyle derler eğer bu hayırlı bir şey olsaydı bunlar ona inanmakta bizi geçemezlerdi. Bunun launduklarını bulamayınca şöyle diyecekler. Bu eski bir uydurmadır. Halbuki ondan önce bir önder ve bir rahmet olarak Musa'nın kitabı var. Bu Kur'an da öncekileri tasdikleyen bir kitaptır. Zulmedenleri uyarsın, güzel davrananlara müjde olsun diye Arap dilindedir. Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da dosdoğru yol alanlar var ya, onlar için hiçbir korku yoktur. Onlar tasalanmayacaklardır da. Cennet halkıdır onlar. Yapıp ettiklerine karşılık olarak sürekli kalacaklardır orada. Biz insana, anne babasına çok iyi davranmasını önerdik. Annesi onu zahmetle taşıdı, zahmetle doğurdu. Taşınması ve sütten kesilmesi otuz aydır. Nihayet yiğitlik çağına gelip 40 yıla erdiğinde şöyle der Rabbim beni bana ve ebeveynime verdiğin nimete şükretmeye Hoşnut olacağın iyi bir iş yapmaya yönelt Soyum içinde benim için barışı gerçekleştir Sana yöneldim ben sana teslim olanlardanım ben Bunlar cennet halkı arasında o kimselerdir ki yaptıklarının en güzelini kabul ederiz çirkinliklerini görmezlikten geliriz. Bu onlara verilmiş olan şaşmaz vaattir. Birisi de ana babasına "Yazık size. Benden önce bir yığın nesil gelip geçtiği halde siz bana benim diriltileceğimi mi söylüyorsunuz?" dedi. Onlarsa Allah'a sığınarak "Yazıklar olsun sana. İnansana Allah'ın vaadi haktır." diye vahlanınca o şöyle dedi. Bu Öncekilerin masallarından başkası değil İşte bunlar Kendilerinden önce gelip geçmiş Cin ve insan ümmetleri içinde Üzerlerine azap hak olanlardır Hiç kuşkusuz onlar Hüsrana uğrayanlardır Her birinin yapıp ettiklerinden Dereceleri vardır Amellerinin karşılığı eksiksiz Verilecektir Hiçbir haksızlığa uğratılmayacaklardır Gün olur İnkar edenler ateşe arz edilirler. Onlara denir ki, İyiliklerinizi, nimetlerinizi, O iğreti dünya hayatınızda silip süpürdünüz, Onlarla zevklenip eğlendiniz, Bugünse alçaltıcı azapla cezalandırılacaksınız. Çünkü siz, Yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladınız, Ve gerçeğe ters düştünüz. Ad kavminin kardeşini de an, O, O, Kendinden önce ve sonra uyarıcıların gelip geçtiği ahkafta toplumunu şöyle uyarmıştı. Allah'tan başkasına kulluk, ibadet etmeyin. Gerçek şu ki, ben sizin büyük bir günün azabına uğramanızdan korkuyorum. Dediler, sen bizi tanrılarımızdan yüz geri etmek için mi geldin? Eğer doğru sözlülerden isen, bizi tehdit ettiğin şeyi ortaya getir. Dedi, İlim ancak Allah katındadır. Ben size bana vahyedileni tebliğ ediyorum. Fakat sizin cahillik edip duran bir toplum olduğunuzu görüyorum. Nihayet onu vadilerine doğru gelen geniş bir bulut halinde görünce ha dediler bu bize yağmur getirecek bir bulut. Hayır o aceleden istediğiniz şeyin ta kendisi. Bir rüzgar ki içinde acıklı bir azap var. Rabbinin emriyle her şeyi yerle bir edecek. Sonunda o hale geldiler ki, konutlarından başka hiçbir şey görünmüyordu. Günahkarlar topluluğunu işte böyle cezalandırırız biz. Andolsun onlara size vermediğimiz imkan ve kudreti vermiştik. Onlar için işitme gücü gözler ve gönüller oluşturmuştuk. Fakat işitme güçleri de, gözleri de, Gönülleri de kendilerine hiçbir yarar sağlamadı. Kendilerinden hiçbir şeyi uzaklaştıramadı. Çünkü ayetlerimize karşı direniyorlardı ve alaya aldıkları şey onları kuşatıp sardı. Andolsun sizi çevreleyen kentleri, medeniyetleri de helak ettik. Belki dönerler diye ayetleri değişik biçimlerde sıralayıp durmuştuk. Allah'ın yanında yakınlık sağlamak için edindikleri ilahlar, onlara yardım etseydi ya, tam aksine onlardan uzaklaşıp kayboldular. Bu, onların yalanları uydurup durduklarıydı. Bir zaman cinlerden bir topluluğu, Kur'an'ı dinlemeleri için sana yöneltmiştik. Onu dinlemeye hazır hale geldiklerinde, susup dinleyin dediler. Dinleme bitirilince de, Uyarıcılar olarak kendi toplumlarına döndüler. Dediler ki, Ey toplumumuz, Biz, Musa'dan sonra indirilen, Kendinden öncekini doğrulayan, Hakka ve dost doğru yola ileten bir kitap dinledik. Ey toplumumuz, Allah'ın davetçisine uyun, Ona iman edin ki, Allah, günahlarınızdan bir kısmını bağışlasın, Ve sizi, Acıklı bir azaptan korusun. Allah'ın davetçisine uymayan, Yeryüzünde hiç kimseyle yarışamaz. Hiç kimseyi aciz bırakamaz. Böylesinin Allah dışında dostları da olmaz. Böyleleri apaçık bir sapıklık içindedir. Görmediler mi ki, Gökleri ve yeri yaratan, Bunları yaratmakla yorgunluğa düşmeyen Allah, Ölüleri diriltmeye de kadirdir. Evet, o her şeye kadirdir Gün gelir o inkar edenler ateşe arz edilir Bu gerçek değil miymiş diye sorulur Elbette Rabbimize yemin ederiz gerçekmiş derler Allah buyurur o halde inkar ettiğinizden ötürü tadın azabı Artık Resullerin azim sahibi olanlarının sabrettiği gibi sabret o inkârcılar için acele etme. Tehdit edildikleri azabı gördükleri gün, gündüzün sadece bir saati kadar yaşamış gibi olurlar. Bir duyurudur bu. Fasıklar topluluğundan başka kim helak edilir?